1347 numaralı konu, Huzeyfe'nin, Kurra'yı, öncekilerin yolundan gitmeye teşvik etmesi, Ey kıraat alimleri, Allah'tan korkunuz, sizden öncekilerin yolunu tutunuz, hayatıma yemin ederim ki eğer onlara tabi olursanız, yarışı kazanmış olursunuz, eğer onları terk eder, sağa veya sola giderseniz uzak bir sapıklık içerisine girmiş olursunuz.